Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri Atilla Aygin'in evinde Kırmızı beyaz karışık Hepsi bir arada dedikleri bu üçü bir arada. Üçü bir arada bir programa başlıyoruz. <gülüyor> Atilla Yiğit'in bütün organizasyonu yapıyor. Ben Ahmet Görsev ve bir misafirimiz var. Çok sıra dışı. Mehmet Sinan Kuran. Hoş evet. geldin Mehmet. Hoş bulduk. Hoş geldin Mehmet. O kadar hoş buldum ki anlatamam <gülüyor> size. Çok mutluyum burada olduğum için. Çok süper. Acayip Çok keyifli abi. bir Çok sohbet evet, olacak. Keyifli bir artık laflı <gülüyor> kapanışına doğru gidiyoruz. Kapanışın... Sezon sezon kapanışına gidiyoruz ama Sezon kapanışına mı denk geldi? Yok gelmedik de ama geleceğiz, geleceğiz. az kaldı. Son iki, üç Gittikçe program. yükseliyoruz böyle uçarak evet. gidiyoruz böyle evet. sezon, sezon kapanışına kapanışı başladık. Acayip programlar hep sonlara denk geliyor. Nefis. Evet. Sonlar güzeldir. <gülüyor> Okul mokul hepsini boş veriyoruz. Evet. Bugün damardan gideceğiz sohbete. Aa, Okulu mi? boş vermenizde fayda var benimle alakalıysa sohbet sahibi. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama şey lisede bir dansöz muhabbetlerini bir yere bir dinleriz. Arada da olsa. Bir yaratıcılık olduğu için, çok yaratıcı bir durum olduğu için. Okuduğum lise çok zor ve gerçekten çok stresli bir liseydi. Ee, yani gerçekten senede 2-3 kişi zar zor anca girebilirdi oraya. E tabii ki öyle bir okulda okumanın da bir takım şeyleri var. Yani insanlar bir şekilde deşarj olmalı. Esen Lisesi'nde okudum ben. Ee, arkadaşlarım çok, gerçekten çok kıymetli insanlardı. <gülüyor> asla ve asla ee, hiçbir okula kabul edilmeyen insanları toplamıştık orada. <gülüyor> Eğlenmek de aslında tek şeyimiz. Yani başka bir düşüncemiz yoktu. Ben de bir gün böyle onları keyiflendireyim diye bir morallerin bozuk olduğu bir zamandı. Galiba bir sigara baskınından sonraydı. Sulukuleye gidip oradan bir tane dansöz alıp, dansöze de bir tane pardesüyle hani onu kamufle edip. Okula sokmaca. Okula getirip tabii okulda bekletip onu. Ee, yukarıda güvercinlik vardı. güvercinliğe sokup. Çocukların da en ama en beter dersleri böyle fizik, kimya bilmem ne vesaire falan filan onları ayarlayıp boş verin hani en fazla disipline gideriz diye onları toplayıp 7-8 kişi yukarıda güvercinliğe götürdüm. Zaten biralar, rakılar, iskiler falan filan hazırdı orada. Ee, ve dansöz bir anda çıktı ortaya. Fakat dansöz problem olan şuydu ki gerçekten eğilerek dans etmek zorundaydı. Çünkü güvercinlik bir buçuk metre falandı tavanı. Çok keyifli günler geçirdik böyle. Bunlardan yüzlercesi var. Ama tabii o çok rahat okulda bile bir üç sene kalmışlığım var. Zar zor bitirdim. Yani okul pek sanki bana göre değildi zaten. Orada o defteri kapattık. Bir daha da hiç açmadık. Şimdi zaten e, bence yaşamda karşılaştığımız çok farklı e, yapılar var. Kimileri okul endeksli bu insanları daha sonra görüyorsunuz. Okul, okul, okul, okul. Ama hayatta hobiler, hayat sevinci ve yaşam sevinci eğer bunlara katamıyorsan yok. Bir de başka bir tarafta çok yaşam sevinci olan insanlar var. Hayattan zevk alan, hayattan keyif alan ve zamanını tüketmeyip dolu dolu yaşayan insanlar var. Mehmet Sinan Kur'an. farkındalık Başka bir şey değil. Farkındalıkla alakalı bir şey. Yani ne olduğunu gerçekten nelere sahip olduğunu bilmekle alakalı bir şey. Ee, bilmedikten sonra da zaten hani neye sahip olduğunun pek bir önemi yok. Ben hep onu düşündüm. Hep hayatımda onu ön planda tuttum. Yani gerçekten zor bir hayatım oldu 17 yaşına kadar rezil derecede zengin bir adamın oğlu olarak yaşadım ama o zamanlar öyle bir kavram yoktu zaten hani ben zenginim sen fakirsin benim bir arkadaşım Yıldırım öğrendi güncel bir isimdir. İkinci arkadaşım Çamlık'ta bir taksi şoförünün oğluydu babasının arabasını alıyordu arada sıra Cengiz'de adı Cengiz'le Yıldırım arasında hiçbir fark yoktu Cengiz'le Yıldırım'ın da. ...birbirleriyle görüşürken aralarında pek bir fark yoktu. Ee, sonradan bu 82, 83, 84 falan işte Özal'ın bir takım para politikaları evet. vesairesi neticesinde... ...böyle bir ayrım iyice belirginleşti ve artık günümüzde zirveye ulaştı. Ee, keyifliydik, mutluyduk ama 17 yaşında benim fişimi çektiler. Babam hapse girdi, arkasından e, felç geldi öldü Arkasından annem öldü falan. Ben 17-18 yaşında Tita Berşah tek başıma hiçbir hayat tecrübesi, bilgisi vesairesi falan olmadan tek başıma kaldım. Perşembe pazarına gittim. Perşembe pazarında hamallık yaptım. Naylon faturacılık yaptım. Kantar hırsızlığı yaptım. Türlü türlü yani o zamanın gereklerini hepsini yerine getirdim. Fakat şöyle bir enteresan katkısı oldu bana Perşembe pazarının. Benim arkadaşlarım Alman Lisesi'nde, Robert Kolej'de vesaire de falan okurken ben orada mesela sabahları çorba içmeye bir kahveye gidiyordum. O kahvede katil de vardı. O kahvede hayali ihracatçı da vardı. Çok düzgün Tüccarlar da vardı. Onların hepsini bir arada gördüm. Naylon torba şeyler vardı mesela. İzmir torbası nedir bilir misiniz? Ya bilirim asla ben. Bilmem. Asla asla asla, asla, asla, asla, asla, asla, asla çıkaramazsınız tombaladan. İki çünkü torba iki torba iç içedir. Aa, vay. O, Ahmet, sen neler biliyorsun ya. Tabii. Ve ben bir torbadan 13 annemin rakamıdır. Annemin e, uğurlu rakamıdır. 13'ü araklamışım böyle Cebime, şeyime koymuşum elimin arasına. Başka bir tombalacı beklemişim. O gelmiş. Onun 13 kartını seçip ee, taş seçiyormuş gibi içinde böyle elimi dolaştırıp çıkardığımda işte o parmağım arasındaki 13'ü düşürdüm. Aa, çıktı falan filan dedim. Adam bana bir tokat attı. Uf, uf. Bak <gülüyor> sana yemin ediyorum o Bankalar Caddesi'nde Perşembe pazarının o tam şeyinde böyle devedikeni sokakta böyle yere uzandım. Elimde o şeyler falan dağıldı böyle. Ben dedi fişi şeyimi tanımam mı dedi ben dedi. Sen dedi... Hani şimdi burada söyleyemeyeceğim böyle güzel bir küfür etti bana. O mesela bana müthiş bir hayat dersleri biliyor musunuz? Haddini bileceksin. Haddini evet. bileceksin evet. Çok güzel. Yani bu çok önemli bir şey. Çok güzel. Evet. Ya bu e, yaşam o kadar enteresan bir şey ki. Eğer dibine kadar yaşayıp ve haddini bilmek her türlü insanlarla bir arada olmak, her türlü tattan faydalanmak insanın objektifini de açıyor. Ve çok besleniyorsun bütün bu. Kesinlikle. Ve ömür boyu bu beslendiklerinle yaşıyorsun aslında. Tabii. Öteki insanlar sadece tek çeşit beslenmeli yaşayan insanlar bir bakıyorsun ki hiçbir zaman senin zenginliğinde değil. E öyle. Yani çok doğru. Şey. Şey. Şimdi yani okulu olmak, alaylı olmak diye bir şey var, değil mi? Evet tabii. Yüzde. Yani gerçekten Hani okullu olmak başka bir şey ama alaylı olmak çok daha başka bir şey diye hissediyorum ben. <gülüyor> okullu olmayı şey yapmayalım da. Ee, olmak, hayır. Şey. Yani kötü anlamda ama söylemiyorum. Alaylı tarafında zenginleşti. Ama yani alaylı olmak çok daha kötü bana nedense kötü, zengin geliyor. E, ama yani. öyle. Ama öyle. Kötü, kötü taraf da demeyelim. Ona da böyle daha eksik taraf diyelim. Çünkü belli bir şeyin içindesin, belli bir kalıbın içindesin evet. ve zaten okullar seni o kalıba uygun hale getirmeye, getirmeye çalış çalışıyor. Bu evet sanat akademileriyle alakalı bir şey değil. Genel olarak eğitim sistemiyle alakalı bir şey. Tek tip insan yaratmaya çalışıyorlar. Mesela ben şöyle bir şeyi çok tercih ederdim. Ee, çok küçük yaşta insanların içindeki çünkü beynin belli işleyiş biçimleri var. Ee, onları saptayıp insanları ona göre kanalize etmek gerçekten işler bir sistemdir. Yani bana matematik, kimya, coğrafya, fizik falan öğretme kardeşim. Abesle iştigal. Yani ben bu değilim. Ben sanatçıyım. Benim başka tarafımı keşfet ve o taraftan yürüyelim. E, evet ben neysem onu keşfet. Ondan <gülüyor> sonra oraya git. Ben müzisyen. Sen bana müzik yaptır. Bana müziği öğret. Keşfedecek ben ressamsam. Ne e, tabii yani. ki ben dans ediyorsam. Tabii. Çok güzel dans ediyorsam. Bana dans öğret. Ama bizim İlla eğitim sistemi ona çok uygun bir bizim sistem değil, değil maalesef. Bizim değil. Dünyadaki Dünyada eğitim sistemi. Evet, dünyadaki eğitim değil. sistemi. Zaten dünyadaki eğitim sisteminin ettiğini işte görüyoruz. Dünyanın yani, durumundan görüyoruz. Evet. Yani çok doğru, evet. bugün dünyanın en büyük ıı, okulları, en önemli, en e, prestijli okulları, aybirlik dediğiniz şeylerden mezun olan insanlar yönetiyor dünyayı. Dünyanın durumuna baktığınız zaman zaten onların evet. çok da başarılı çok olmadığını... Çok da evet bir parlak bir noktada olmadığımız kesin. Evet. Görüyoruz. Hop hop. Evet, bir, müzik arası, bir müzik arası verelim bir müzik arası <gülüyor> Evet. bir Mehmet'te çok güzel hikayeler var çünkü bir dakika bir müzik evet, arası veriyoruz Deniz Solle ve B.J. Adeer'den gelsin That Old Black Magic evet, hep birlikte dinleyelim gelsin bakalım Sevgili Laflayacağız dinleyicileri ee, bu akşamki konuğumuz Mehmet Kuran. Biz normalde programlarda ilk bölümde eğitim konusunu işliyorduk ama sevgili Mehmet'te o konuyu pas geçtik. Çünkü o kadar enteresan... Bu düzen onu eğitememiş Evet çünkü... eğitememiş yani hakikaten eğitim, eğitim, değil, eğitim üstü kalmış Mehmet. Evet. Ee, ama neler yaptığını birazcık kendisinden dinleyelim. Sanatçı kimliğinden önce neler var? Birazcık oralardan bahsedelim ve sanata yönelme nasıl olmuş onu da ben çok merak ediyorum açıkçası. Sanata yönelme diye bir şey olmadı ki çünkü sanatının olduğundan da bir habersizdim ben. Yani ben 5 yaşından 4-5 yaşından itibaren resim çizdiğimi hatırlıyorum. Daha önce de muhtemelen çiziyordum ama 5 yaş artık hani şeydir benim kafamda yerleşmiştir. Annemle babamla falan böyle masalara giderdik işte otururduk rakı balık vesaire o zaman tarabyalar foçalar moçalar. Ben arkadaşlarıma ekip hep onlarla birlikte olmayı tercih ederdim. Yani gençliğim 16-17 yaşında 20 yaşına kadar, 17 yaşına kadar. Ee, çünkü çok eğlenirdim, çünkü çok paylaşırdık, keyifli zaman geçirdik birlikte, gülerdik. Ee, resim yapardım ben mesela sürekli peçetelere, kağıtlara vesairelere falan. Babam da çok resim yapardı, babam komik resimler yapardı, annem daha öyle hani somut daha realistik resimler yapardı. Ya aile, herhalde, ailede bir şey var o zaman. Her ailede bir şey var. Herkes de her aslında bireyde bir şey var da işte onu gömüyoruz biz. Yani bugün dünyada resim yapmayan, resimden keyif almayan bir çocuk olduğunu zannetmiyorum ben. Ama onun üstü gömülüyor. Bu çok doğru evet onu çok, öldürüyoruz. yani. Terbiye... Herkes böyle bir yetenek var ama o yeteneği... %100. %100. Biz Picasso, tamamen yok, Picasso yok ediyoruz yani. Diyor ki mesela bütün çocuklar artisttir, bütün çocuklar sanatçıdır aslında. Ta ki büyükler onları öyle olmadıklarını ikna edene kadar yüzde yüz katılıyorum. Süper. Ee, şöyle bir durum var. Mesela başka ailelerden örnek vereyim. İşte anne baba çocuk gittiği zaman bir yemeğe. Anne baba onun önüne bir tane kağıt veriyor. O zamanlar tabii böyle iPad'ler falan yok. Ee, resim yapsın. işte orada kendi kendini eğlendirsin. Ee, anne baba da onunla ilgilenmek zorunda kalmasın diye. Mesela aynı çocuk 7 yaşına gelip tabii o zamanlar 7 yaşında okul başlıyordu. Şimdi bakıyorum artık 2-3 yaşında bile okul başlıyor. Tabii, tabii, İlginç evet, bir döneme evet. girdik. Ee, 7 yaşına kadar çocuk çok eğleniyor, çok keyif alıyor resim yapmaktan. Anne baba da onları teşvik ediyor tabii ki resim yapması için. Sonra okul başladığında bir anda resim yapma işte işini yap, görevini yap, okulun şeyini, ödevini yap, bilmem neyini yap falan diye resim ikinci plana, üçüncü plana atılıyor ve çocuk şaşırıyor. Şimdi bu çok doğru. Mesela benim oğlum biraz önce tanıştın. Hani dövmelerle Hı -hı. ilgili bir sohbet de yaptınız. Çok küçük yaşlarda İstanbul birincisi oldu bir resim yarışmasında. Fakat ben hani bugün baktığında hiç onunla ilgili bir yönelme yok. Yani onu yani çünkü... tamamen eğitim sistemi veya bir şey Elimine etti yani oradaki e, o kabiliyeti eğitim, sistemsizliği beceri. Eğitim sistemsizliği, sistemsizliği, sistemsizliği elimine etti. Doğru. Çünkü dediğim gibi işte anne baba istemiyor sonra okulda çocuk resim yaparken yakalandığında öğretmeni de azarlıyor. Ee, resim yaparken arkadaşları görüyor öyle kedi mi olur böyle böcek mi olur böyle bilmem ne mi olur diye onlar da alay etmeye başlıyorlar. Sonra Daha... şey başlıyor haftada bir gün resim dersi ve onun haricinde öyle yapılması. Aynen. Derste aynen. Aynen. Aynen. Aynı dersde yapılır. Kutunun şey, içine aynen. tıkıyorlar. Aynen. Pardon, bütün, o, bütün o, yo, yo, yo, yo, ka Kesmedin, evet. katkıda bulundun. Bütün o çocuğun hayal gücüne bir şeydir bu aslında, bir müdahale ve neşterdir yani anlatabiliyor muyum doğru. ve bitiriyorsun o çocuğu. Sen ondan evet, sonra doğru. o çocuktan bir şey bekleyemezsin şey ki. Ancak ve ancak benim gibi sistemin dışında kalan. E, kalmayı tercih eden demeyeyim de hani mecburen beceremediği için sistemin dışında kalan ben bu bir şey değildi çünkü benim bir tercihim değildi bir bu değil, ama e, kaldım ve Allah'tan da kalmışım zaten daha sonra bunu anladığımda da bunu çok e, yürekten destekledim kıymetli bir şey, olduğunu. Kıymetli evet, bir evet, şey evet. olduğunu anladım ve işte o zaman aslında her şey başlıyor yani e, Nietzsche'nin Ben Nietzsche'yi çok seviyorum Bu konuşmada birkaç kere Nietzsche diyebilirim e, Önceden uyarıyorum <gülüyor> e, Nietzsche yaşadığı dönemde Pek anlaşılamamış bir filozof Fakat e, çağımızda artık Gerçekten hak ettiği değeri alıyor e, Dünyayı kaybeden Kendi dünyasını kazanır diyor Nietzsche Ben de dünyayı kaybettim Aslında çünkü benim Yaşıtım insanlar Dediğim gibi çok farklı e, Yollara girdiler ee, yurt dışına gittiler, yurt dışında okullarda okullar, boğaz içinde okuddular, Alman Lisesi'nde, Avusturya Lisesi'nde okuddular falan. Ama ben Perşembe pazarına girdim ve Perşembe pazarında hamallık yaptım onlarla aynı dönemde. Ama ben bir on sene geçtiğinde, şimdi geçmişe dönüp baktığımda aslında onlardan çok daha fazla şey e, kazandığımı görüyorum. Maalesef, Bakın. maalesef. Bu bir şey değil. Hani iyi ki böyle olmuş, Yok iyi ki şöyle olmuş. Ki, ki, keşke öyle olmasaydı, keşke ama onlar. Işte, evet. Ama sistem maalesef bozuk Oraya işliyor. Evet. evet. Keşke, için. keşke sistem daha güzel çalışsaydı da onlar da o okullar neticesinde çok daha farklı bir yerlerde olabilselerdi. Tabii ki, tabii. Ama ne yazık ki. Gönül isterdi tabii evet. ama öyle ama olmuyor. sistem işte. öyle i̇şte değil. Böyle işlemiyor sistem maalesef. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Yani şimdi sanat dedin ki yani küçük yaşlardan beri bir ilgi var bir bir, bir alaka var ama hani bunun keşfedilmesi nasıl oldu? Bunun keşfedilmesi Senin... çok önemli değildi ya. Bunu benim hissetmem, bunu benim yaşamam çok önemliydi. Bunun başkaları tarafından tasdik edilmesi, onaylanması çok önemli değildi aslında. Ayrıca şunu sormak istiyorum. Yani başkalarının tarafından tabii ki keşfedilmesi çok önemli değil ama hani ben sanatçı olacağım şey nereden geldi? Mecburiyetten başka hiçbir şey olamadığım <gülüyor> için. <gülüyor> yoksa çok güzel. denedim. Yoksa bu çok da denedim. De çok güzel evet. Ama bu da bir çok kıymetli bir... Güvenlik bir, sistemleri... Yani. ...satan bir firma... ...firma kurdum mesela... ...neydi Inter... inter ...Hitek Güvenlik... <gülüyor> ...kurdum sonra Inter Güvenlik oldu. O zamanlar... ...şimdi mesela bir numara olan... Pro, ProNet. ProNet değil mi? ProNet, ProNet. ProNet, evet. ProNet ProServe falan o zaman onlar mesela benden eleman alıyorlardı çok büyüktüm o zamanlar fakat onu beceremedim çünkü ben ticaret adamı değilim yani %100 bu kesin bir bilgidir ben ticaret adamı değilim ondan sonra temizlik firması kurdum bütün banka şubelerini vesairelerini falan temizliyordum onu da batırdım dolayısıyla benden ticaret adamı olmuyor. Çünkü beynin dediğim gibi belli işleyiş biçimleri var ve ben o değilim yani. Ben o kontrolcü, o sistematik, disiplinli e, insan değilim. Ben üretken, daha farklı e, düşünen, daha farklı ifade eden bir insanım. Ve bunu ben 46 yaşında gördüm. Yani insanlara bunu böyle bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü hani derler ya böyle 35 yaşına geldim, benden hiçbir şey olmadı işte 40 yaşına geldim, şöyle olmadı, böyle olmadı. İşte ayrılsam şimdi kocamla ben ne yapacağım 38 yaşında... Yok öyle bir şey ya. Yok yani insan yaşadığı müddetçe 56 yaşında, 76 yaşında. Neyse o, hiç fark etmiyor. Her an her şey olabilir. Yeter ki insan istesin bunu. Ben şimdi ya. yaşımı söylemiyorum ama her an her şey olabilir gözüyle bakıyorum kendime. <gülüyor> e e çok doğru <gülüyor> bakıyorsun, çok evet. doğru çok Ve, ve buna çok inanıyorum, biliyor musun? Aaaa. Ben mesela emekli olmak gibi bir şey hayatım boyunca düşünmedim. Çünkü emeklilik diye bir şey yok. Aslında. Emekli olmak istemiyorsun. Evet. Emeklilik demek ölüm demek. Yani. Emeklilik demek yani ölüm demek. demek, demek. demek Düşünsen hep bir şey üreten, bir şey tasarlayan hiçbir şey üretmediğini ve hiçbir şey tasarlamadığını düşün. Sadece izleyici tarafını. Yemek yiyorsan sadece yiyici tarafını. Bunlar bile hayattan çok büyük keyifler. Tabii. Yeter ki bu tatları, bu lezzetleri almak için harekette ol. Bunları almaya hazır ol. Büyük şeyler keyifler. Ya adım. meraklı olmak lazım. Yani insanın dışarıyı izlemesi ve gerçekten e, not etmesi, merak etmesi lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Bu televizyon seyretmekle, film seyretmekle alakalı bir şey değil. Değil değil. Ya, yani tabii söylediklerin yüzde yüz doğru ama şimdi okullu olmayıp alaylı olup da 45 yaşından sonra bu işlere bulaşmak da ciddi bir cesaret ve yani cesaret de demiyorum ama bir bir farklı bir kafa yapısı gerektiriyor herhalde. Her şey denersen hayatın boyunca her şey denersen hiçbir şeyden sonuç alamazsan denemeye devam edersen zaten doğru yolu bulursun. Yani i̇şte bozuk evet, biraz, bozuk, evet. bozuk saatte biliyorsun hani doğru, günde iki kere doğru ya, saati ya, gösteriyor. Anladın evet. mı? Yani bu evet. çok böyle övülecek bir şey değil. yeter ki ne yapmak lazım? Yılmamak lazım. Yeter evet. ki ee, gerçekten e, inat etmek lazım yani yaşamak çok ciddi bir şey aslında çok kolay bir şey değil bak ben her sabah kalkıyorum mesela kendime gelir gelmez böyle hani gözümü açar açmaz bilincim yerine gelir gelmez önce nedense sağ elime bakıyorum çünkü sağ elimle çiziyorum Hı -hı. ya sağ elime bakıyorum mesela elimi kasıyorum falan filan aa çalışıyor falan süper bu çok büyük bir kazanç. Şey mi diyorsun. Pelç gelebilirdi uykumda yani, bana. Benim o var değil mi? Değil ailemde çok felç var mesela. E tabii pelç gelebilirdi bana ve ben sabah kalktığımda elime kullanılmaz bulabilirdim. Bu tamam. Bu bir. teşekkür ederim diyorsun. Bu evet, bir sen teşekkür sen. ederim. İki sol elimde çalışıyor, zihnim çalışıyor, ayaklarım çalışıyor. Hemen dönüp eşime bakıyorum. Eşim güzel horul horul uyuyor falan filan böyle. Bakıyorum, yaklaşıyorum, nefes alıyor. Saçını okşuyorum, tepki veriyor, gülümsüyor vesaire falan. Dışarıyı dinliyorum, dışarıda kuşlar ötüyor. Köpeklerim zaten en az 2-3 tanesi odada. Onları çağırıyorum, onlar yatağa geliyor. Aşağı iniyorum, kahve yapıyorum vesaire falan. Yani o kadar müthiş bir e, ayrıcalığa sahibim ki aslında. Ve her sabah buna şaşırıyorum ben. Yani nasıl ve yeter bilir. Yeter ki bunun farkında ol. Ya bunun farkında olmazsan, tat, işte hayatın bu bunun farkında olmazsan 128 milyar doların olsa ne olur? <gülüyor> olmasa ne olur? Yani 73 metre yatın olsa ne olur? Olmasa ne olur? İşte yani güzel evet. Yani bunların farkında olmak bile bir, bir bir yeti aslında. Bir yeti aslında dediğin aslında hayatın anlamı tabii ki. Aynen. Yani bu çünkü farkındalık aslında farkındalık. Her, şeyin, çünkü her şeyin, bütün öğretilerin şey yani, bütün her şeyin başı farkındalık. Doğru, doğru. O zaman farkına varalım. Evet, Kimden gelsin? Varalım. İcaz Maye Horn'dan gelsin. Evet bir parça arası vakti geldi. East of the Sun, West of the Moon. Evet hep birlikte dinleyelim. Farkında olalım. East of the Sun, West of the Moon, gonna build the dream house of love dear closer to the sun in the day near to the moon at night we'll live in a lovely way dear living on love I, we'll keep it that way up among the stars will find a harmony of life to a lovely tune east of the sun west of the moon dear east of the sun and west of Of the moon, dear, we're gonna build a dream house Of love, dear Closer to the sun in the day Near to the moon at night We're living a lovely way, dear Living our love in the pale moonlight You and I Forever in a day Love will not die Keep it that way Sevgili Laflıcağız dinleyicileri bu akşam e, Mehmet Sinan Kur'an konuğumuz enteresan bir program oluyor. Şimdi Mehmet'le biz ara, tabii aralarda konuşuyoruz siz onları duymuyorsunuz ama çok hani. Hepsini anons edeceğiz burada. Evet keyifli Lütfen. sohbetlerin bir, bir kısmı da orada oluyor. Şimdi 45'ten sonra başlayan bir sanat hayatı var. Şimdi bu bir skeç çizimiyle başlıyor. Ondan sonra sergiler yavaş yavaş geliyor. Yani nasıl başladı birazcık ondan bahsedelim mi? Sanatçı olmaya yönelme nasıl geldi? Yani na nasıl? Sanat diye bir şey olduğunun farkında değildim ki. Yani ben ne sanat ne sanatçı olmak falan böyle kavramlar yoktu benim kafamda. Ben ee, hep bunlardan muaf yetiştim aslında. Bu çok önemli bir şey. Yani böyle bir hedefim yoktu benim. Dolayısıyla kirlenmeden. Evet bu, bu, bu belki de kıymetli bir şey. Çünkü böyle değil böyle değil bir kirletiyorlar. Aslında gerçekten evet. şimdi baktığım zaman en zaruri şey bu değil mi? Yani en evet. önemli şey bu aslında kirlenmemek. Çünkü kirlenmemek. hiç böyle bir kaygım olmadı benim. Ben hep kendimi eğlendirmek için resim yaptım. Ve... Çok, Mehmet bir parantez açacağım bir şey. Ben akademide okudum. Şöyle bir laf vardı. Bozar güzel sanatlar demek. Hmm. Ama Bozar. biz şöyle söylerdik. Akademi bozar. <gülüyor> Akademi bozu çok doğru. Evet. evet. Doğru. Çünkü Peki... oraya ben hakikaten çok yetenekli hiçbir şeyden haber olmayan da halde Anadolu'dan gelmiş çok yetenekli çocuklar gördüm. Bunlara şahit oldum. Ve geldiklerinde onları öyle bir bozdular ki bunlar hiçbir şey olamadı sonunda. yüz çok çok haklısın. Ben ee, Mustafa Pilevneli arkadaşım. Mustafa Pilevneli bana geçmiş Anılarını anlatırken hep bu Bedir Rahmiler, Buran Uygurlar, Azra Erhatlar vesaire falan filan bu Mavi Yolculuk anılarını falan anlatır. O zaman da buna benzer şeyler varmış biliyor musun? Yani e, akademinin aslında insanları kirlettiğine, aslında insanları tek tip e, prototip insan yaptığına dair şeyler. Çünkü yaratıcılığını öldürüp aslında... Kendi istedikleri, yani kendi istedikleri de işte o Rönesans döneminde O deki, formatta. O formatta, formatta yani cilik. bilinen, e, kabul gören formatta insanlar yaptıklarına dair. E ben bunlardan aslında bunlara bir tepki olarak falan değil de bunlardan bir haber büyüdüm ben. Bunlardan hiç haberim yoktu. Şimdi e, bu yaşta bu işin içine girdikten sonra e, görüp, düşünüp, okuyup, konuşup... Ee, bu şeylerin farkına varıyorum. Ama ben hiçbir zaman aslında bu olayların farkında değildim. Ben sadece ve sadece içgüdüsel mağara adamları gibi işte. Ee, binlerce sene önce o mağara duvarlarını resim yapan o ihtiyaç neyse, o resim yapma ihtiyacı neyse bilmiyorum. Belki başka insanların haberdar olmalarını istemek ya da hiç böyle ulvi bir şey yok aslında. Belki de sadece dışa vurum. O insanın ben aslında. Dolayısıyla hiçbir hesabım kitabım yok. E hiçbir hesabım kitabım olmayınca da aslında bu bir samimiyet. Ve bu ilginç bir biçimde de takdir ediliyor. Ben bunu gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü bildiğim dünyada, gördüğüm dünyada ee, böyle bir beklentim olmamalıydı aslında. Fakat var. Yani insanlar aslında hep ayrılıyorlar maalesef bir şekilde. Bu şeylere ben karşıyım aslında. Bu ayrımlara karşıyım. Hani bu radikal şeylere böyle Müslüman, Hristiyan, işte Hristiyanlar kendi aralarında, Katolik Protestan, Alevi, Sünni, Gay, Straight, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Siyah, Beyaz falan. Ben bu ayrımları kabul etmiyorum. Hiçbir zaman etmiyorum, etmedim. Sadece ve sadece iyi insanlar ve iyi olmayı beceremeyen insanlar var benim için. Ve iyi olmayı beceremeyen insanların her zaman becerme şansı var. Var. E işte o da bize düşüyor. Evet. Ya bazen Çok sohbet ederken şey. bile insanlar göz göze gelince birbirinin cümlelerini tamamlayabiliyorlar. Evet. Aynen. Aynı, aynı kafada, aynı görüşte evet. insanlar. Tabii ki. Çok doğru. Evet. Peki Mehmet, yani hani ben şimdi şunu anlıyorum, sen genç yaşlarında ben hani sanat dünyasında bir yer alacağım diye bir görüşün yok. Ondan sonra takım yaptığın işler sayesinde o, o tarafa bir kanalize olma var. Ama aslında... Ama bu da çok zor bir şey yani. Yok hani yok Atilla bir de şöyle bir tarafa. Aslında yani. hiçbir zaman ben bir yerde bir isim, bir şekilde kabul göreyim diye bir hareket Hayır, yok. Hayır, isim ve kabul beri. edilmekten bahsetmiyorum ama yani sonuçta bir sanatçı olmak başka bir şey. Çok kolay bir şey olmasa gerek sanatçı. Çok kolay bir şey. Niye çok kolay biliyor musun? Öyle evet, onu biraz açarsan... Hani Bence sen de benim çünkü. kadar resim yapabilirsin mesela. Keşke. Yok keşke değil. Bırakırsan kendini. Bir takım şeylerden kurtulursan o engellemelerden vesaire falan filan ve gerekli... Ee... o şeylerden kurtulmak tabii ayrı bir efor gerektiriyor. Yani. Ama o bir tercih. Yani sadece tercihle olsa başıma koyacağım ama çok kolay bir şey Çok para gerekir. kazandın ve artık ee bundan sonra para kazanmak ihtiyacın yok. Önünde de bir seçim imkanı var. Bir tekne alırım, Göce'ye yerleşirim, tekneyle dolaşırım. Yok, valla hiç öyle şeylerim yok. İşte yani ben, ben sana ben sana ben sana sıralıyorum. Dünyayı dolaşırım, işte müzik yaparım, onu yaparım, bunu yaparım falan filan. E bunlar bir seçim. Bunlar benim yapamadığım şeyler zaten. Ama ben resim yapmak istiyorum dediğin noktada buna gerçekten bir zaman ayırırsan bunu gerçekten önemli bulursan belli bir kilometreden sonra benim gibi resim yapabilirsin. Ve bu o, tamamen bir seçim meselesi. Ve orada şunu hissediyor. Bunu izleyicisi. O samimiyeti eğer o yaptığın resimde fotoğrafta bu heykelde, bunu hissettiği anda farklı bir yere taşıyor seni. Şimdi işte evet o samimiyet dediğin yani, şey çok önemli. Evet. Yani şimdi a zaman. zamanında hocalarımız resim yapıyorlardı. Bütün gün e, akademide işte aldın, verdin, veremedin bir şey yapıyor, dönüyor arkasında resim yapıyordu. Ve ben onlara şunu söylüyordum, e, parayla pulla uğraştıktan sonra dönüp arkanızı, elinizi yıkayıp resim yapamazsınız yapamazsınız. Çünkü Doğru. evet, çünkü bu elini yıkadığın zaman elinin kiri gidecek bir şey değil. Değil. Bir ressam gibi parayla pulla ilişkisi olmadan yaşayarak bunu yapman lazım ki izleyici bunu hissediyor. Kendi kendine yalan söyleyebiliyorsun ama bunun seyircisine yalan söyleyemiyorsun. E, samimiyet dediğimiz şey ne ki? E, i̇şte Aynen öyle. Işte. Evet. evet, samimiyet ve sanat hakikaten çok paralel giden şeyler. Yani. yani ben ee... Gerçekten bir şey söylediğim zaman bunu canı gönülden bütün benliğimle inanarak söylüyorsam... ...bu benim doğrumsa zaten bunu algılarsın. Ama içimde bir hesap kitap varsa ben aslında böyle görünmek istiyorsam bunu da algılarsın. Mutlaka evet. Yani gerçek sanat da herhalde birazcık bununla ilgili. %100 birazcık değil %100 bununla ilgili. %100 bununla ilgili. Evet, Çok, evet bir, bir parça arası verelim sanattan söyleşmeye devam edeceğiz. Peki o zaman kimden geliyor biliyor musun? Stan Gates Ruiz Bonfa. Bonfa'dan gelsin. E, Omoro e, Nao Temvez güzel bir böyle bir e, Latin Amerika parçası gelsin. Hep birlikte dinleyelim. <gülüyor> sevgili laflayacağız dinleyicileri ee, güzel bir parçadan sonra e, geri döndük. Sizin dinlemediğiniz kısımlarda çok hoş sohbetlere de şahit olduk ama. Ya öyle deme herkes şimdi orayı da merak evet edecek. Niye yani, yayınlamıyorsunuz evet. diye. İşte evet, oralar çok yayınlanabilir durumda değil Peki. diye düşünüyorum. Şimdi 2013'te ilk sergi var. Bir nasıl bir hikaye var bu sana? Şu Mehmet Sinan Kurana dönüşmesi nasıl oldu? Çok farklı bir yerden geldin ve farklı bir yere gidiyorsun. Pench roses kefer mi konem dostum? Darım eşkemem. odun anladın Yani sadece Farsçı bilen dinleyicilerimiz anlayacak bunu ama aslında şöyle söyleyeyim hayat boyu yaşam boyu kıçımı yırttım hiçbir şey olmadı ta ki kovalamayı bırakıp olayı gidişatına bıraktığımda hiç bir şekilde müdahale etmek istemediğimde her şey rayına girdi. Gencüse severler güzeli gencüse. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Yani bu çok aslında uzun süreler böyle hani yoga ile vesaire ile ve ilgilenen insanların ulaştığı üst bir seviye olarak algılanabilir yani ee, ama bir şeyleri elde etmek için aslında takip etmeyi, kovalamayı bırakmak gerekiyor. Eğer kovalamayı bırakırsak zaten o bir şekilde ama niyetimiz iyiyse tabii ki o bize geri dönüyor. Sonuçta ar arka planda bir yetenek var yani. Arka plandaki yetenek herkeste var. Üstünü Bakın, örtmediğimiz %100. Çok işte çok çok evet eminim. O, bu söylediğin şey çok güzel yani. Çok eminim aslında. Yani ben her zaman diyorum ki insanlara... ...herkes benim gibi resmi yapabilir. Ee, sadece ve sadece benimle aynı kilometreyi yapmaları... ...benimle aynı yaşamı paylaşmaları... ...benimle aynı hayatı yaşamaları... ...neticesinde herkes benim gibi resim yapabilir. Bu bir seçimdir. Bu bir tercihtir. Ama... Siz e, marangozsanız ve dolap yapmak istiyorsanız, ek iş olarak da günde iki saat resim çizmek istiyorsanız tabii ki oraya gelmeniz uzun sürebilir. Ama kafaya takarsanız, benimle aynı yoldan geçerseniz benim gibi resim yapabilirsiniz. Çünkü başlangıçta aslında hepimiz aynıydık. Kovalamayı bıraktım, şey mu? Değil, Kovalamayı bıraktım. Doğru. Yani. Hani hani bıraktım Minicik minicik şey bir olamadım. ilave. Yok yok yok. Yok yok. Minicik bir ilave yapayım ona. Ee, söylediğin çok doğru ama minicik bir ilave yapayım. Aslında 5 yaşından beri hep her gün hiç yılmadan resim yaptım. İşte bir şey var bunun bir, bir background'u var ya. Yani. Resim yaparken başka işler kovaladım çünkü resimden o parayı kazanamayacağımı bu, bu tahmin ediyordum. Şey. Ee, başka işler kovaladım. Ticaret yaptım vesaire yaptım. Vesaire, her şeyi denedim. Fakat o resim yapmak e, şeyinden hiç ayrılmadım aslında. Hep resim yaptım. Fakat en sonunda aslında hiçbir şeyin olmadığını gördüğümde e, ne var dedim elimde? Resim yapmak. E bir de biriyle beraber oldum. O biriyle beraber oldum aslında çok önemli bir nokta. Çünkü dışarıdan bir teşvik, dışarıdan bir destek almanız gerekiyor. Benim ilk resmimi alan kişidir. Ve benim şu anda 12 senedir birlikte olduğum sevgilimdir, her şeyimdir. Ee, i̇lk resmi benden güzel, çok ciddi güzel. Yani. Benim için çok büyük bir paraya aldığında o bana çok... Farklı bir bakış açısı verdi ve bana dedi ki senin gibi resim yapan bir insanın başka işlerle uğraşması abesleşti galdir sen her şeyi unut resim yap. Ben de ona dedim ki her şeyi unutup resim yapmam için benim geçinebilmem gerekiyor. Sen dedi geçinebilme kısmını bana bırak. Ben dedi onu hallederim. Sen sadece ve sadece resim yap. E bu dedim ne kadar sürer? Vallahi ne kadar sürerse sürer. Beğen ne kadar idare edebilirsem ederim bilmiyorum şu anda. Başlayalım bakalım göreceğiz Güzel. zaman içinde. 2-3 sene içinde çok fazla değil 2-3 sene içinde ben bir galeriyle anlaşıp ilk sergime karar verip o ilk sergide de beklenenden daha iyi geçip her şey ben gerçekten ressam oldum. E ondan sonra dokuz tane sergi oldu. Yedi tane karma sergi oldu. Dokuz tane Contemporary'e katıldım. Bir tane e, uluslararası neydi? E, önemli bir önemli bir şeyde açık artırmada eserim satıldı. Ve ben artık official olarak e, ressam oldum. oldum. Onu anladım. Ama Esas bu macera aslında bu noktadan sonra başlıyor. Çünkü eserlerinin çok ciddi paralara satılması, çok büyük koleksiyonerlere gitmesi, senin çok önemli galerilerde söz sahibi olman falan çok önemli değil. Aslında esas hedef çok da fazla parası olmayan sanatseverlere ulaşabilmek. Ve bu 2-3 sene önce başlayan ve içimde alev alev yanan bir istekti ne yapacağımı bilmiyordum aslında nasıl buraya tam olarak kanalize olacağımı bilmiyordum ee, bu böyle bir şey istersin ama nasıl yapacağını çok bilemezsin ama galiba artık biliyorum ve hayatımın bundan sonra geri kalan kısmını da tamamen e, bu konuya hizmet ederek geçirmek istiyorum bu çok önemli bir şey biraz önce yani biz kayıt arasında konuştuğumuz konulardan bir tanesi de buydu yani bir sanatsever olup da çok ciddi anlamda sanat eserlerini efor edemeyen bir güroa da hitap etmek çok önemli diye düşünüyorum e Aslında koleksiyoner dediğimiz insanlar e, genel olarak yani bütün bu şeyin içinde yüzde üçde bes Bir de bunun yüzde 95'i var tabi ve o yüzde 95'in ihtiyacı var aslında sanata o yüzde5'in ihtiyacı yok o yüzdende Beş'in aslında 70, 70, 70 metrelik tekneleri, şey helikopterleri, uçakları vesaireleri her şeyleri var. Yani onların çok da önemli değil ama e, zar zor geçinen bir emekli öğretmenin aslında e, evinin, evinin bir duvarında diye. benim resmimin olması gerekiyor. Ve ben tamamen e, buna odaklanmış durumdayım. Oraya nasıl ben? Ulaşabilmeme koyarım evet. oraya nasıl ulaşabilirim tabii. ben? Aa, çünkü şey çok önemli e, evinin duvarında resim olan bir aileden daha sonra resme meraklı bir çocuk çıkabiliyor. Çıkar. Tabi tabii. tabii evet. Çok önemli bir şey. piyano olan bir aileden. Evet aynı müzik meraklısı çıkıyor. bir e, müzisyen çıkabiliyor tabii. Onun için tabii aa, ki. ben de şimdi Mehmet Kuran'ın bu şeyine cümlesine çok katılıyorum. Aa, ben de fotoğraflarımı e, inanılmaz sadece baskı parası gibi paralarla da bazen insanların evinde yeter ki orijinal ve onların bir, bir seyredebilecekleri şey olsun, baskı olmayan bir şey olsun diye. Minicik bir şey verebilir miyim örnekle size? Tabii. Ben 3-4 sene önce bir Contemporary'de çok e, ünlü bir çok bilinen bir e, koleksiyoner gelmiş standa ve benim bütün kaç tane eseri var demiş bu ressamın dört tane eseri tamam ben dördünü de almak istiyorum ne kadar 100 lira tamam ben 60 lira veririm demiş teklifini vermiş ve gitmiş ben de o sırada yukarıda borsa lokantasında rakı içip böyle keyifli kebabımı yiyorum falan Galeri sahibi bana telefon açtı ve dedi ki heyecan içinde. Çok önemli bir koleksiyoner işte böyle bütün eserlerini almak istiyor falan. İşte harika çok güzel çok memnun oldum. Ama dedi şu kadar fiyat konuşmuştuk ya seninle şu kadar veriyor. Yok dedim. Vermedim, Vermedim çünkü o saptayamaz o fiyatı yani. Hani diyebilir ki ben benim bütçem şu kadar şu e kadar verebiliyorum şey, falan. Şey yani. Ama ben bu kadar veririm biraz soğuk. Vermedim. Ve galeri sahibi bana dedi ki çok büyük hata yapıyorsun. Çünkü bu insan yarın öbür gün işte bilmem ne müze atacak, şöyle yapacak, böyle yapacak mı Yok dedim ben istemiyorum dedim. Emin misin? Eminim falan. Hatta bana biraz da bozuldu böyle. Çünkü galeri sahibi hepsini satacak. E, tabii o da para kazansın istiyor. iki gün sonra bir tane böyle 20-22-23 yaşlarında falan bir genç kız geldi. O eserlerden birinin önünde ciddi böyle fotosentez yaptı ve Öyle bir yarım saatten sonra gelip ben bu eseri almak istiyorum dedi. Ne kadar? İşte şu kadar. Ben dedi buna ancak dedi şu kadar verebilirim. Onu da bu kadar ayda bu kadar taksitle şöyle böyle falan filan galeri sahibi bana baktı. Ben dedim. Verdim dedin sen değil mi? Tabii ki. Tabii, evet, işte, tabii işte tabii ki. budur. İşte aldı. Bu aldı o eseri ve 2-3 ay 5 ay hatırlamıyorum tam şeyini ben yine böyle bir o galeriye gittiğimde bu kızla karşılaştım. Mehmet Bey dedi her akşam işten çıkışta eve geliyorum hevesle ve böyle büyük bir coşkuyla ve dedi bir bardak şarap, bir bardak kahve artık her neyse o, onu koyuyorum ve o resmin karşısına geçiyorum. Her seferinde farklı anlamlar keşfediyorum, her seferinde farklı detaylar keşfediyorum. Ne kadar keyif yaşıyorum, ne kadar büyük bir mutluluk yaşıyorum anlatamam size çok teşekkür ederim dedi. Yani, bundan büyük mutluluk yok herhalde. Olabilir Sünnetçiş. mi? Çok güzel, evet. Olabilir mi? Şimdi o koleksiyoner onları dediği fiyata alıp da deposuna koyup da... E, yatırım amaçlı olmaktan... Yani. Ben, başka bir ben şey, zaten e, galiba aslında o tarihlerde çok da böyle net hatırlamıyorum. O tarihlerde içime gerçekten bir şey düştü benim. Yani benim dediğim yolum bu değil. Ben böyle bu şeyde olmak istemiyorum. Çünkü kimle dans ederseniz bunun basıyorsunuz. Yani bu bir gerçektir. Doğru, doğru, doğru. Ee, ve ben o insanlarla dans etmek istemiyorum. Çok doğru. Evet. Beni dansa kaldırır mısın? Evet. Ulevu dansıya ve muavet. Evet. öyle bir parça seçilmişsiz. Ama yine hoş bir parça seçmişiz. Evet. <gülüyor> oui. Maxine'den gelsin. Better Blues. <gülüyor> Sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Mehmet Sinan Kur'anlı programımız <gülüyor> devam ediyor. Şimdi sormak istediğimiz, özellikle sanat konusunda... Bir, yani ...benim sormak istediğim çok fazla soru var. Bunlardan bir tanesi... ...Mehmet'in çok farklı... yani ...mecra mı denir? Resim var, heykel var. Çok farklı... ...mecralarda eserler var. Hey, kendini ifade et. birçok yolları Yolu var. Yolu var, evet. İşte yani hani buna nasıl ulaşılıyor veya nasıl erişiliyor sen anlat istersen. Neyse senin aslında e, yeteneğin, neyse aslında senin niyetin onunla ortaya çıkıyor. Yani sanat dediğimiz şey aslında çok da böyle belirgin ve çok da böyle e, net bir şey değil. Hatta dünyanın en büyük sanat tarihçisi Ernst Gombrich'in e, kitabında sanat tarihi, sanatın e, Storia Fartı. Story of Art'ta aslında giriş cümlesi şöyle oluyor. Aslında sanat diye bir şey yoktur. Net. Sadece sanatçılar vardır. Şimdi aslında sanat diye bir şey yoktur dediğinde büyük ustanın şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü sanat şudur dediğinde sanatın bir tanımlamasını yapman gerekiyor. Bir çerçeve çizmen gerekiyor ve çerçevenin dışında kalan insanlar mutlaka olacaktır. E buna sen karar veremezsin. Yani 20 sene sonra, 120 sene sonra öyle bir sanatçı çıkar ki senin o bütün e, belirlediğin... Çizdiğin dışında bir şey çıkar. Çıkar ve evet. öyle bir etkisi olur ki bütün dünya, bütün toplum onun peşinden koşar. Dolayısıyla bu bir şey değil. Bu bir e, çok önemli bir gösterge değil. Onun için bunları bırakıp sadece sanatçılara odaklanalım biz. Sanatçılar ne demek istiyor? Çünkü sanatçıların yaptığı şey aslında sanat. Bunu böyle düşünürsek o aslında engin düşünceye, o farklı düşünceye ulaşabiliyoruz. Kafamızda bir öngörüyle, bir kısıtlamayla olaya girmeyip olayı izleyelim. Olayı izleyelim ve onun neticesinde ne düşünüyorsak düşünelim. Mevzu bu. Aslında bu bir ifade biçimi. Eee yüzde yüz tabii Doğru, ki. Evet. Tabii evet, Nasıl ifade ediyorsun? Dolayısıyla e, senin kendini ifade biçimini de herhangi bir çerçeve içine sınırlayamıyorlar. Diyorlar ki sanat diye bir şey yoktur. Senin bir ifade biçimin vardır. Vardır. Doğru. Aynı şeyi da söylemiş biliyorsunuz yani. Marcel. Marcel, Marcel da söylemiş. De. Ben sanata inanmıyorum. Sadece sanatçılara inanıyorum işte yani bütün sanatçılarda aslında böyle bir şey var tabii ki yani ben de aynı şekilde düşünüyorum ee, belli kalıplara inanmıyorum çünkü ben bir takım küratörlere bir takım e, sanat yani art menajerlere vesairelere falan konuştuğum zaman hep bana diyorlar ki işte böyle yaparsan şöyle olur böyle yaparsan böyle ya ben diyorum bu şeye girmek istemiyorum bu sarmala girmek istemiyorum bu değerlendirmelere girmek istemiyorum. Ben ne istiyorsam onu yapmak istiyorum. Mesela en gıcık olduğum şey ne biliyor musunuz? Bu meşhur böyle bir şey vardır. ve İngilizce söylendiğinde aslında daha da etkili oluyor. It has been done before. Bu daha önce yapıldı. Ulan, e, e, yapmayalım yani. E, <gülüyor> yani yani daha önce yapılmış olabilir. olabilir Bana ne? Bugüne kadar İsa'yı çarmıha gerilmiş biçimde kaç sanatçı ee, ...kullanmış olabilir... ...yüzlerce... ...binlerce... ...binlerce... ...evet tamam şimdi ne yapayım... ...ben de kendi şeyimi yapıyorum... ...senin de kendi bir... ...vizyonun veya algın var yani... ...evet onu, daha önce onu, yapılmış olması... ...bana bir şey tabii ifade ki. etmiyor yani... ...o zaman şarap yapmayalım... ...çünkü e yani, daha önceden evet, yapıldı... Daha önce, tabii. <gülüyor> daha, Çok doğru, evet. ...o zaman aşık olmayalım... ...çünkü evet. daha önce aşık, aşık olundu... Evet. ...ama tabii, tabii. şarap da yapıyoruz... ...aşık da oluyoruz... Evet. ...çok doğru evet... Ve Değil her bir tadı bir başka Çok güzel. Her başka aşkında tadı bir, bir başka. Doğru, güzel. Doğru, evet. doğru. Dolayısıyla bunu sınırlandırmak yahut da bir diğer işler gibi bir excel tablosuna oturtmanın imkanı yok. Yok. Yok Olmamalı. E, olduğu işte. takdirde tabii. de o zaman sanat yapma fikrinden uzaklaşıyor. Tabii. Başka ticari mecralara girmeye başlıyorsun. Evet. evet. Sanat dediğim bir Aa, özgürlük yani. Evet. Ben çünkü e, bazı ressamlar biliyorum. Beş tane, on tane tuvali yan yana dizip birinciden başlayıp onuncuya kadar gelip tekrar birinciye dönüp onuncuya kadar gelip e, belli bir sürede on tane tabloyu bitirip sadece parası karşılığında bunları satan insanlar biliyorum. Aa, o bir mecburiyettir. O bir, bir mecburiyet. mecburiyet evet. bir şey o bir de. İzleyici de bunun ne kadar içten, ne kadar eee yani şöyle bir cümle var aslında. Resim ne kadar sana yalan söylemediğini o hissediyor. Sen ne yaparsan yap. Ya çocuklar bir şey söyleyeyim mi size? Çok açık ve çok net aslında ayıp bir şey söyleyeceğim şu anda. İşle işin nasıl gittiğini çok net biliyorum. Çok da aslında üzüntülüyüm bu durumdan. Genç sanatçılarla birlikteyim 3 üç, 3,5 üç senedir. Diyorum ki onlara kendinizden asla taviz vermeyin. Diyorum ki onlara doğru bildiğiniz yoldan ayrılmayın. Bana diyorlar ki... abi Yaşamamız gerekiyor. E tabii, Kiramızı ödememiz yani. gerekiyor. Tam Peki, tam başka bir şey. Tabii ki. Faturamızı ödememiz gerekiyor. Peki ne yapalım? Nasıl taviz vermeyelim? O noktada o kadar tıkanıyorum ki. O kadar kendimi kötü hissediyorum ki. Ve... Hani çok çok inandığım 3-5 sanatçıya diyorum ki tamam kardeşim kendinizi bana bırakın ben ödeyeceğim faturalarınızı yani ne gerekiyorsa ben yapacağım ama ne olur taviz vermeyin ne olur doğru bildiğiniz şeyi yapın ama tabii bu tamamıyla bir donkişotluk aslında yani hani bunu 2-3 sanatçıya yaparsın 5 sanatçıya yaparsın ama binlerce böyle sanatçı var işte o da yani hani sormak istediğim sorulardan bir tanesi o yani bu coğrafyada gerçek sanatını ortaya koyabilen ne kadar insan var? Çok az. Çok az. Çok az. Çok ama az. O, o şansı sahip olan o kadar yazık az. Yazık bir şey yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu coğrafyada olan zenginlikte başka hiçbir yerde yok. Ya çok büyük bir zenginlik var ama yani. Peki maalesef böyle bir böyle hep, bir saçmalık var mı bu kadar zenginlik var yani. ama bu kadar büyük bir zenginliği ifade edebilme özgürlüğündes? neredeyse sıfıraya ilgileniyor. İlken yani. alınıyor evet maalesef. Evet. Aa, işte zaten bütün bu özgürlüğü yakalayabilenler büyük bir zıplama elde ediyorlar. Bakın ben 2-3 sene öncesine kadar 25 bin euroya resim satıyordum. Çok net rakam. 25 bin euro dediğiniz bugün servet. Ben 3 sene önce falan yaklaşık bu şeyden, bu şeyden sıyrılıp ee, bir karar verdim. Ne yaptım? Ben dedim bundan sonra tamamıyla genç sanatçılara yardımcı olacağım. Burada çok ciddi bir sorun var. Ben genç sanatçılara yardımcı olacağım dediğiniz zaman insanlar saman altında bir şey arıyor mutlaka. Mutlaka bir, evet. Yani ulan Her bu, bu, bu herif var, niye... Var bir çıkarı hani, var diyor. Bu değil. herif bu kadar böyle bilmem ne yaparken niye bu yola saptı? İlla ki bir peşinde var. Değilim. Hiçbir şeyin peşinde değilim. Ben sadece ve sadece insanlara yardımcı olmak istiyorum. Bu kadar basit. Bunu kim ne kadar çok irdeleyebilirse de, irdelesin, tamam. kim ne kadar karıştırırsa karıştırırsa neticede ortaya çıkacak şey budur. Ben genç sanatçılara yardımcı olmak istiyorum. Bu kadar basit. Nasıl olmak istiyorum? Onların tamamıyla ve tamamıyla kendi istedikleri şekilde iş yaparak kendi istedikleri şekilde kendilerini ifade ederek var olma biçimlerini desteklemek. Başka hiçbir şeyim yok. Mesela ben onlara diyorum ki bak ben kardeşim ben şu kadar paraya ben eser satıyorum. Gelin bu işi beraber yapalım. Yani benim daha önce yapmadığım bir şey yapalım. Ama böyle böyle yapın, şöyle şöyle yapın. Onlar diyor ki bana ya biz böyle yapamayız aslında böyle yapsak keşke. Orada bir tartışmaya ve şeye giriyor iş. Ee, ve netice itibariyle hep çok demokrat bir biçimde onların istediğine göz önüne olarak, onların istediğini yaparak ilerliyorum. E peki bugüne kadar ben hiç fail etmedim, ben hiç bugüne kadar yaptığım işlerden ee, pişman olmadım. E demek ki doğru bir yoldayım ben. Demek ki onlara inanmak aslında yeterli. Demek ki onlara istedikleri gerçekten ihtiyaçları olduğu olanakları sağlamak aslında yeterli. Evet. Ben bunu gördüm. Şimdi bunu gördükten sonra bana artık kim gelip de derse ki ya bu abesle iştigal, bu şöyle, bu böyle işte bu Don yel yeldeğirmenlerine aç. Yok öyle bir şey yok. Olabilir. Gerçekten olabilir. Yani bunu ben defalarca yaşadım. Defalarca tanık oldum ben buna. Bunu toplumun her kesimine götür. İşte birlikteliğin, kolektivizmin aslında benim tek söylemek istediğim evet, şey bu. İstediğimiz nokta Ya e, ne iş yani. yapıyorsan yap. Sen marangozsun, doktorsun, beyin cerrahısın. Sen e, bir ne bileyim bir e, inşaatta bir mühendissin. Tersanede bilmem ne bilmem ne bilmem koordinatörüsün. Fark etmiyor benim için. Ne iş yapıyorsan yap. Onu ikinci, üçüncü plana at. Doğru. Eğer biraz kafası çalışan adam gibi bir adamsan zaten onu üçüncü plana at, ikinci plana ailene oturttu. Ama birinci plana mutlaka ve mutlaka birlikte olma fikrini oturt, kolektivizme otur. Çünkü biz dünyayı hep birlikte bu boktan e, turuma getirdik. Doğru. Ve bunu, Doğru, evet. bunu ancak böyle kurtaracağız hep birlikte. Başka... Evet. çare yok ya. Yani. Evet. Bunu bunu tersine çevirmek ve bunu kurtarmak tekrar hep birlikte hep, yapabileceğimiz hep, hep bir şey. Hepimiz Evet doğru. Bir derin nefes alacağız evet. şimdi. Bir parça verelim. <gülüyor> Mehmet Sinan Kur'an bir derin nefes aldı. Evet hepimiz al alalım bir boğazı aslında. Boğazı kurudu onu ıslattı. Evet. Şimdi sıra bizde. Evet. Morning. Kerin el gelsin. <gülüyor> who so to tell mm -hmm. Every morning I find me moanin' Because of all the trouble I've seen Life's a losing gamble to me Cares and woes have got me moaning Every evening find me moaning I'm alone and crying the blues I'm so tired of paying these dues Everybody knows I'm moaning Lord, I spend plenty of days and nights Alone with my grief What I pray, really and truly pray Somebody will come and bring me relief Every morning if I find me moaning Cause of all the trouble I've seen Life's a losing gamble to me Carols and Wolves have got me moaning trouble I've seen Life's a losing Gamble to me Cares and woes I've got me moaning Lord I try Really and truly try To find some relief Lord I spend Plenty of days and nights Alone with my grief Pray to find some relief. Yes Lord. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri dinleyicileri ben Ahmet Görsev, Atilla Aygin'in ve bu akşamki misafirimiz Mehmet Sinan Kur'an. Resim dedik ama resim tek başına değil tabi ki. Resim heykel. Heykelle alakalı bir şeyler var mı? Bir serginin kurgusu nasıl oluyor? Birçok sorumuz var. Hangisinden başlayalım? Ya ben bir aslında senfone yazıyorum. E senfonide de tabi birçok şey var, hepsini birlikte ifade etmek istiyorum ve çok zor bir şey ama tıkanıyorum tabi yani, sadece resim yaptığım için daha farklı nasıl ifade edebilirim diyorum, o zaman zaten buradan geldi bu genç sanatçılarla birlikte çalışma fikri. Hadi dedim hep beraber birlikte olun ve birlikte bir güç yaratalım. Sen ne yapıyorsun? Ben mermer işliyorum, ben cam sanatçısıyım, ben ahşap oyuyorum. Hadi o zaman dedim gelin benim böyle bir düşün var. Birlikte çalışalım. Senfoni. Hı? Senfoni. E, Senfoni. Birlikte ifade edelim. O zaman öyle bir güç çıktı ki ortaya, hesapsızca ve aslında beklenmeden. ...beni en azından çok etkiledi ve... ...başka insanları da çok etkilediğini gördüm. Çok mutlu oldum. E bunu gördükten sonra zaten buna karşı koymak çok mümkün değildi. Ha dedim o zaman... ...bunu da katalım, bunu da katalım, bunu da katalım falan ve... ...öyle bir yere geldi ki iş... ...müthiş bir... ...çok seslilik oldu. İnsanlar bunu nasıl değerlendirir? Acaba hani sahtekar olduğunu mu düşünür yoksa çok samimi mi de, olarak algılar e, çok samimi olarak algıladılar çünkü aslında tek bir yerden çıkıyor bütün fikir bütün bu aslında e, ifade etme isteği ama bunun birçok yolu var ve ben bir tanesini becerebiliyorum hadi bilemediniz iki tanesini becerebiliyorum ama bunun dokuz tane daha yolu var e o 9 tane daha yolu artı 7 tane genç sanatçıyla birlikte tasarlamanın ne gibi bir sakıncası olabilir ki? Bu sadece ve sadece sizin bireysel etkinize e, zararı olabilir. Ama bütün bu tek tek sanatçıların aslında hepsinin gerçekten bir e, ifade özgürlüğü var. Gerçekten bir e, ifade gücü var. Bunu ortaya koyduğunuzda, bunu kendi kişisel serginizde ortaya koyduğunuzda insanlar tabii ki şaşırıyor. İnsanlar, insanlar derken galeri de şaşırıyor, işte küratör de şaşırıyor. Yani mevcut sisteme hizmet eden bütün birimler şaşırıyor. Fakat aslında olayın ...temelinde bir samimiyet var... ...bir samimiyet paylaşımı var... ...ve bütün bu... ...genç sanatçıları... ...içinize alıp onlarla birlikte... ...söylediğiniz şeyi destekleme isteği var... ...ve zaten kolektivizmin... ...ve zaten birlikte bir şeyler... ...becerme isteğinin... ...temelinde yatan da bu... Ben, ben bu kolektivizmin... ...bir parçası olmak istiyorum... Lütfen. ...ama nerede biliyor musun... ...siz resimleri... ...heykelleri yapacaksınız... Ve ben bunların nasıl aydınlatılacağını yapmak istiyorum. Çünkü bir kere bir sergiye gitmiştim. Ee, sanatçı serginin girişinde şöyle bir yazı yazmış. Ben taşı oymuyorum, ışığı uyuyorum diye. Işığa şekil veriyorum. Nefis. Nefis. Çok güzel bir sözle içeri girdim. Bir baktım. Bir tane heykel dört tarafından aydınlatılmış. Yapılabilecek en kötü... En büyük hata. En büyük hata. Aha, hem sanat eğitimi almış biri olarak hem aydınlatma tasarımcısı olarak e, böyle bir şeyin parçası olmak için gönüllüyüm. Çok mutlu olurum, Çok gerçekten çok keyif alırım böyle birliktelikten. E, zaten şunu da söylemekte aslında çok sakınca görmüyorum. Yaklaşık bir iki 2 buçuk senedir ben bir havuz projesi oturtmaya çalışıyorum, inşa, inşa etmeye çalışıyorum. Havuz projesinin tek e, dayanağı şu, birçok teklif geliyor ve bu birçok teklif içinden ben iki tanesini gerçekleştirebiliyorum. Ama bir 7-8 tane teklif e, maalesef benim alanımın dışında kalıyor. Bunlara, bütün bu teklifleri ortaya koyup insanlara, genç sanatçılara yararlı olsun diye bir havuz projesi inşa ettim. Ve o havuz projesinde herhangi bir otel de olabilir, herhangi bir galeri de olabilir, bazı sanatçılar da olabilir ya da bazı sosyal yardım projeleri de olabilir. Herkes içinden istediği kadarını alıyor. İstediği kadarını istediği şekilde kullanabiliyor ve bunun içinde kesinlikle bir maddi ee kaygı yok. Yani herhangi bir maddi paylaşım yok. Sadece ve sadece herkes ihtiyacı olanını ihtiyacı olanı kadarıyla alıp kullanıyor. Ve tabii ki bu yarın öbür gün ee tekrar dönüşerek bize de intikal ediyor. Yaklaşık bir 6-7 aydır bunu kullanıyoruz. 6-7 aydır da gerçekten çok büyük projelere imza attık. Bunun içinde Four Seasons Oteller, Anna Laudil'in kurguladığı projeler, BKM içinde BKM'nin yer aldığı projeler, birçok projeler var ve biz gördük ki paylaştıkça çoğalıyor. Bu bizi çok motive etti ve bu konuda gerçekten devam etmek istiyoruz. Sevgili Mehmet Sinan Kur'an, kutam konuşurken sohbet sırasında aklıma bir soru geldi. Bu işi yurt dışına, uluslararası boyuta ne kadar taşıyacağız? Ne kadar taşıyoruz? Uluslararası proje, uluslararası boyut beni çok ilgilendirmiyor. Yani biz e, bir an önce yurt dışına taşmalıyız, yurt dışında iş yapmalıyız falan gibi bir düşüncem yok. Biz önce burayı bir halletmeliyiz. Yurt dışı bir e, hedef olmamalı bizim için. Hedef olarak değil benim sorduğum soru. Acaba burada yapılan bu kadar emin, bu kadar gerçek anlamda gönülden yapılan işlerin, ...yurt dışında da çok ses getireceğine inanıyorum. Mutlaka. Dolayısıyla bu topraklardan da böyle şeyler de çıkıyor adına. Bunu yurt dışına da duyurmak. Ya Bunu burada bir vermiyor. oturtmadan yurt dışına sunmak... ...çok akıllıca değil gibi geliyor bana ya. Evet. Tabii ne kadar oturduğunu için içinde olmadığım için bilemiyorum. Yani için. burada bunu bir oturtmak gerekiyor. Burada bunu gerçekten artık böyle bir... ...özümsemek gerekiyor. Bu ne biliyor musun... Bir an önce yurt dışına çıkmalıyız, bir an önce yurt dışında kendimizi tanıtmalıyız diye burada e, altyapısını tam oluşturmadığımız bir şekli yurt dışına taşımak çok efektif gelmiyor bana. Yani orada da başarılı olmaz öyle olursa. O e, evet, değil mi? Aynen, evet. aynen. aynen. Yani oturduğunu düşünerek hani. Biz burada oturtmalıyız ve bunu oturtmak o kadar da kolay değil aslında. Yani. Gerçekten çok uğraşmalıyız. Ve burada oturduğundan yüzde yüz emin olmalıyız. Zaten yurt dışından teklif gelir. Ben e, Perşembe pazarında hep söylüyorum bunu. Perşembe Pazarı'nı böyle hani dünyanın bir zirvesi bilmem neyi gibi böyle algılamanızı istemiyorum. Ama çok şey kattığı da kesin bana. Dediler ki bana sen işini yap. Sen işini doğru yaparsan insanlar... Zaten gelirler, o parayı cebine zorla da olsa sokarlar. Seni bulur. bulur. Ama işini doğru yapmazsan o zaman işin zor. Ben hep o konuda kendimi eğitmeye, geliştirmeye çalıştım. Ben işimi doğru yapmaya çalışıyorum. Onun için bunu da aynı gözden değerlendirirsek, aynı gözden düşünürsek, biz işimizi doğru yapalım. İşimizi doğru yaptıktan sonra zaten yurt dışına çıkar. Yurt dışında da istediği şekilde, gerektirdiği şekilde ilgi görür. Ama yurt dışına özel bir e, şey olarak bunu planlamayalım biz. Biz kendimizi gerçekten doğru ifade etmeye çalışalım. E, zaten dediğim gibi o bir şekilde değerini bulur. Ya benim hep derdim şu, bu yurt dışında bir yer bulsun sorusuyla böyle bir şeyi gündeme getirmedim. Ben hep şuna inanıyorum. Bu topraklardan çok kıymetli insanlar, çok kıymetli müzisyenler, çok kıymetli ressamlar, çok kıymetli bilim adamları çıkıyor. Hep bende şunun ezikliği var biliyor musun? Ee, İskender Atakan'la bir sohbetimizde öyle söylemişti. Ee, yurt dışında gittiğimizde araba yarışlarında hep bizi e, daha aşağılarda görüyorlardı. ...ne zamanki çok başarılı olmaya başladık. Bize biraz saygı duymaya başladılar. Ben de bu topraklardan çok kıymetli insanların çıkacağını düşünüyorum. Ve belki de böyle bir kompleksim de var yurt dışına karşı. Onun için istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben hiçbir zaman başka insanlarla yarışı halinde olmadım. Yani yurt dışında yurt içinde fark etmiyor... Başka insanlar benim için bir anlam ifade etmiyor. Ben kendimle bir yarış halindeyim. Ben eğer kendimle o yarışı neticelendirebilirsem ve ben gerçekten istediğim yere gelebilirsem hı hı. E, yurt içi, yurt dışı vesaire falan herhangi bir ayrıma gerek yok zaten. Yani yurt dışına göre kendimizi organize etmemeliyiz. Çünkü yurt dışındaki Göstergeler, yurt dışındaki e, o dinamikler çok farklı. Biz o değiliz aslında. Bizim burada çok farklı bir gerçekliğimiz var. Biz ona karşı savaşıyoruz. Şimdi ona karşı savaşıp galip gelmek durumundayken biz bir de yurt dışındaki e, o şeylere o cephelere uygun yani, zaman, olamayız zaten. Doğru. Dağılırız. Biz önce burayı bir halledelim. Burayı hallettikten sonra yurtdışına çıkalım, bakalım ne oluyor. Doğru. Peki, bir müzik arası verelim mi? Belli. Ortancalar gelsin. Ortancalar evet, Las Ortanças. Gelsin. Las Ortanças. Ana Bolonia. <Gülüyor> Mm-hmm. Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Mehmet Sinan Kur'an'la olan söyleşimiz devam ediyor. Tabii aklımızda bir çok soru var. Ben hani giriş yaptığım için Ahmet'ten birazcık rol çalacağım. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum Mehmet sana. Şimdi ben Bizim tanışıklığımız 2020 Anna Laudel'deki sergide başlıyor. Ama onun tabii öncesinde çok farklı sergiler var. 2013'ten itibaren başlayan. Evet. Yani senin sanatın işte resim olsun heykel olsun 2013'ten 2020'ye nasıl evrildi? Birazcık onlardan bahsedebilir misin bize? Tabii. Ee, hep aslında ne yapabilirim hani insanlara biraz daha fazla nasıl mesaj verebilirim gibi başladı ama bir de genel kurgulara, genel e, kabul şeylerine uygun olarak tasarladığım için hem galeriler hem total e, bütün bu sergi e, kategorileri için kendim biraz da farklı ifade etmek zorunda kaldığım zamanlar oldu. Ama son 2-3 senedir tamamen farklı ve tamamen kendi istediğim gibi ifade etme özgürlüğüne sahip olduğumu düşündüm ve ne yaptım? Dedim ki ben artık bundan sonra kendi bildiğim, kendi gerçekliğine inandığım şekilde insanlara e, belli bir tasarım sunacağım ve bu tasarımın içinde benim ilk gençlik çağlarımdan kaynaklanan, yani 5 yaşından 6 yaşından yaklaşık 20-25 yaşıma kadar süre gelen bu tasarlama birlikte olma işte bilgilerin paylaşma vesaire falan süreci aslında bu Nietzsche'nin deve, aslan ve çocuk süreçleri yani bu posthumusta tam olarak neticelendirdiğim ee, onun haricinde de bütün bu genel konuşmaların haricinde bir de bir ne yapılması gerekiyor ne yapılmaması gerekiyor şeklinde düşüncelerimin aktarıldığı bir platform. Bu nedir? Şöyle söyleyeyim size, şöyle bir araya getireyim, böyle bir e, toparlayayım durumu. Benim 5 yaşından 46 yaşına kadar bütün bu süreçte kendime ifade ettiğim bütün bu özgürlük içinde bütün bu e, kendi içimde saptadığım ve bütün bu e, olayları bütünlediğim şekil ve bir de başka insanların yani bu okulların öğretilerin vesairelerin falan filan neticesinde e, saptadığı gerçekliğin birleşimi. Bu birleşim nedir? Benim gerçekliğimle bugüne kadar olan bütün bu başka bütünlüğün, bütün bu başka e, gerçekliğin e, kesiştiği nokta. Bu çok önemli bir şey. Çünkü her insanın aslında böyle bir gerçekliğe, böyle bir bütünlüğe ihtiyacı var. Fakat bunu başka insanlara sunduğu zaman, bu çok zor bir şey aslında söylediğim şey, fakat bir geri dönüm, geri dönüşte bir tasdik alması gerekiyor. Ve bu tasdiğin aslında hem kendi, ...içselliği içinde bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Hem de genel anlamda ifade etmesi gerekiyor. Bu çok zor. Çünkü ben resim yaparken çok eğleniyorum. Fakat benim resim yaparken çok eğlenmem... E, ...herhangi bir galeri sahibini, herhangi bir e, müze müdürünü... ...art ya da X herhangi bir şeyi çok fazla ilgilendirmiyor. O daha çok o resmi satabilme ve bir e, ekonomik e, değere dönüştürebilme şey üzerine odaklanıyor. Ama bende sistem böyle işlemiyor. Ben kendimi daha rahat, kendimi net ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmak istiyorum. Bu çok önemli. Ve benden bunu esirgeyen bir sistemin içinde ben asla olmak istemiyorum. Şimdi enteresan bir noktaya geldin. Yani hani bu sanatçı boyutuyla, ekonomik boyut bir gelmesi ne kadar kolay veya ne kadar zor. Yani bir sanatçı olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Bunlar birlikte işliyor. Birlikte işliyor ama yani doğru yönde mi işliyor? Ben açıkçası çok... E, sanatçı için doğru yön değişliyor e, Çünkü sanatçı da şöyle bir sapma var Ben gerçekten kendimi ifade edebilmem için bir e, özgürlüğe sahip olmam gerekiyor ve bu özgürlüğe sahip olabilmem için de benim bir takım e, değerlerimin bir takım e, isteklerimin bir şekilde e, giderilmesi gerekiyor. Yani benim para kazanmam gerekiyor. Ben gençlerle yaptığım ilişkilerde, gençlerle yaptığım çalışmalarda hep şu noktada tıkandım. Diyorum ki gençlere hadi bakalım biz böyle çalışalım, biz böyle ilerleyelim. Onlar da diyorlar ki bana epeki tamam da bizim bir şekilde geçinmemiz gerekiyor. E tamam ben size yardımcı olurum, şöyle olurum, böyle olurum falan da ama onlar da diyorlar ki bana bunun sürekli olması gerekiyor. Yani benim yaptığım işten geçinmem gerekiyor. O zaman ben de diyorum ki peki size öyle bir sistem oluşturmam gerekiyor ki bakın bu çok zor. Bu gerçekten çok zor. Bu hani insanları mutlu etmek için, insanları onore etmek için yapılan bir şey değil. Bu sustainable, bu sürdürülebilir olması gerekiyor. Devam şey. yani devamlı olabilecek bir şeyse eğer bu bir anlam ifade ediyor. Ben diyorum ki tamam, sizle birlikte çalışacağım ama sizin yaptığınız işten geçinmenizi sağlayacağım. Ve bu çok ciddi bir, e, e, yani bu öyle hani çok basit bir şey değil. Bilgi. Ve ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Ve ben bunu sağlamaya çalışırken yüzde %80 yüzde de yani gerçekten eğer o insan o yaptığı işle geçinemiyorsa onu sağlamaya çalışıyorum. Çok zor. Bir, peki bir de, bir de buna inanmak lazım ee, tabii. Tabii ki mutlaka. Mutlaka. İnanmadan olmaz ki. Olmaz. Ee, peki bu bu Covid süreci nasıl etkiledi? Yani sanat sanatseveri, sanatçıyı. <gülüyor> Covid olumlu yönde etkiledi. Covid ...ben herkes gibi düşünmüyorum... ...ben Covid'in bu süreçte... ...olumlu bir etki yarattığını düşünüyorum... ...çünkü... ...insanlar... ...her şeyin para olmadığını... ...anladılar... İnsanlar gerçekten... ...başka değerler... ...olduğunu gördüler... İnsanlar ...daha farklı şekilde de... ...yaşanabileceğini... ...fark ettiler insanların tüketimi azaldı. Gereksiz tüketimleri azaldı. Ciddi bir şekilde. O tüketimler de gerçekten gereksizdi değil mi evet, bu arada? Gerçekten yani... gereksizdi. Kendimden örnek vereyim. Bir gün dolabı açtım. İnanılmaz bir adette gömlek var. Baktım. Hangisini kaç defa giyiyorum diye. Ve nasıl bir tüketim içinde olduğumu fark ettim. Bu herkes için geçerliydi. Bakın ben çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Geçenlerde e, çok ayıp bir şey ama söyleyeceğim bunu. Böyle bir hani, giyim odası mıdır o nedir bilmiyorum ama oraya girdim ve orada yaklaşık 40 45 tane falan sneaker gülme. Gerçekten. Ama, ama seni sneakerlarla bir ...ayrı bir ilişkim <gülüyor> var. Ama gülme yani... Ay, ...ayıp ayıp bir şey yani... ...45 tane falan sneaker gördüm tamam mı? Hepsinin tek tek... ...numaralarını not ettim yani... ...zaten çoğu numara aynı da... ...ve... ...bütün tanıdıklarımı... ...bütün eşime, dostuma... ...çalıştığım arkadaşlara falan filan... ...şey yapıp... ...hani onları bir an önce... ...verme... ...şey içine girdim. Çünkü çok ayıp bir şey bu. Gerçekten çok ayıp bir şey. Yani bir insanın 20 tane, 30 tane, 40 tane sneakerı olması ya da işte montu, çantası herhangi bir şey yani neyse. Yani çok bir senin... ayıp bir şey yani. Bu. İmzanı olan bir sneaker istiyoruz ama. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mevcut mevcut sneakerlardan bir tanesini yani size imzalayalım. Numara önemli değil. <gülüyor> Lütfen. 56 numarada olsa <gülüyor> okey. <okay. fark gülüyor> tamam, okay. Okey. tabii bu tüketimin çok farklı şeyleri de var. Şimdi hani dünyada diyoruz ki global ısınma var. Evet abi. 10 tane gömlek yerine bir tane gömlek alırsan global ısınmaya faydan var. Var. Bütün bu farkındalıklar bu Covid Eş, sürecinde Mehmet Sinan o yüzden çok katılıyorum. Bu Covid sürecinde çok farkındalıklar oluşmaya başladı. Ben kendi adıma ve benim gibi çok insan da var konuştuğum, sohbet ettiğim. Çok daha fazla evde vakit geçirdikleri ve bir süre endişeden arındıkları için çok daha fazla üretim parayla geldi insanlar. Kesinlikle. Evet, doğru. Ya insanlar her şeyin aslında para olmadığını gördü galiba ya. Evet. Evet. En büyük faydalardan bir tanesi de o oldu herhalde. Bu zaten yeter. Evet. Do çok doğru söylüyorsun. Evet. <gülüyor> Özet. Özet. zaten evet, yeter. Evet. Aynen. Ne yapalım Ahmet? Bir parça arası girelim. Sonra e programın sonuna doğru geliyoruz artık. Gençlere de söyleyeceğize geliyoruz, geliyoruz sonra. Geliyoruz evet son Diki parça. Diki bir parça gelsin. Gelsin evet. Bir bir Investesi. bestesi, Intent Necessary So. laflayacağız dinleyicileri ee, güzel bir sohbetin güzelliğin haricinde çok derin bir sohbetin sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş Mesela Sinan Kur'an'dan e, gençlere bir takım tavsiyeler, bir takım öngörüler, bir takım güzellikler isteyeceğiz Aa, hep söylüyoruz insanlar okulu bitirdikten sonra Kafası kesik tavuk gibi dolaşmasın. Bir takım hobileri olsun. Hayalleri olsun. Onların peşinde koşsunlar. İstediklerini yapsınlar. Ve başarı burada. Ne diyorsun üstadım? İnsanların aslında e, tamamıyla e, tamamıyla dış etkilere kapalı olmalarını istiyorum. Hiçbir şekilde e, menfi müspet hani önerileri ...ya da e, beğenileri kabul etmemelerini istiyorum. Çünkü insanların tamamen içinde olmalı bu. Şöyle ki, ben eğer bir şey yapıyorsam, bunu kendim için yapıyorum. Bunu kesinlikle toplum için, başka insanlar için, şöyle böyle falan plan Yine yapmıyorum. beğendirmek için. Yok, kesinlikle. Tabii, şöyle bir şey yok tabii. Bunu tamamıyla kendim için yapıyorum ve... Eğer kendim için yapıyorsam da herhangi bir beğeniye, herhangi bir tasliğe ihtiyacım yok. Evet. Bu çok önemli. Eğer bunu yapamıyorsam o zaman zaten dışarıya bağımlıyım. Hareketin ilk noktası zaten buradan başlıyor. E öyle tabii ki yani. Kesinlikle insanın kendini muktedir hissetme isteğine bağlı oluyor bu. Eğer ki başka insanlara bağlı olmak istiyorsan, eğer başka insanlara kendini bir şekilde bağlıyorsan o zaman zaten samimiyetten tamamıyla ayrılıyorsun. Bir uzaklaşmaya başlıyorsun. Kendini tamamiyle kendini ifade etmek isteği şöyle oluşuyor menfi müsbet bütün eğer e, beğenilere ya da eleştirilere kendini kapatıyorsan o zaman kendi dünyanı oluşturuyorsun. Kendi yani dünyanı oluşturduğun zaman e, tamamıyla farklı bir boyutta oluyorsun. Ve o boyutta zaten seni aşağı çekecek, yukarı çıkaracak herhangi bir şey olmuyor. Ben 1984'ten beri sene 2000 kaç? 2021'de. Olsun. E, 2021 olsun. 2021 olsun. 2021'e kadar bu Esas üzerine oluşturduğum bütün çalışmamı ve bunun doğru olduğuna inanıyorum. Peki Mehmet, yani hani bugün sanatla bir şekilde masifel kadar ucundan tutmuş gençler ne yapsınlar? Yani hani bu ülkede çok kolay değil. Mutlaka. Şeyler. Ama yani yeteneği olan insan nasıl sivrilmeye çalışsın? Kapatsın kendini. Kapatsın. Kapatmazsa. Başka insanların düşüncelerine, duygularına, yönlendirmelerine razı olur. Eğer kapatırsa kendini, kesinlikle ve kesinlikle kendi yaptığının doğru olduğuna inanırsa ve kapatırsa, o zaman kendi gerçekliğini ifade edebilir. Kendi gerçekliğini insanların gözüne sokabilir. Eğer bunu yapabilecek gücü yoksa, eğer bunu yapamıyorsa... ...o zaman zaten sistemin kölesi olmaya, ben bunun tamamıyla total bütün dünyadaki sanatçılar için konuşuyorum. Ya bu, bu kolay bir şey değil. Değil. Amaza Ama zaruri... Ama gerçek sanatçı olmak da kolay bir şey değil. E, Ama zaruri... Doğru. Yani doğru, evet. e, gerçek sanatçı olmak, gerçekten kendi kendini ifade edebilmek e, bu kadar da aslında kolay değil. Ama bunu yapabilecek cesaretim varsa... İşte o zaman, gerçek sana çoğu zaman ol olunuyor diye düşünüyorum. E, o zaman gerçekten gerçekten bu yola girebilirsin Girelim. ve gerçekten e, en azından böyle ifade edilebilirsin. Evet. Gerçekten zor, evet. insanların inançlarını kaybetmeden, gençlerin umutlarını kaybetmeden ve sadece sadece kendilerini ifade ederek yola çıkmalarında fayda var diyoruz. Evet. Başka da bir yol yok. Evet. Başka da bir yolu yok. Doğru doğru. Peki son bir soru sormak istiyorum Mehmet. Yani dünyada, yani bunu Türkiye özelinde, dünya özelinde konuşmak çok belki de değil ama sanat nereye gidiyor sence? Sanat toplumla buluşmaya doğru gidiyor. Çünkü... Eskiye kıyasla çok daha fazla bu söylediğine katılıyorum aslında. Sanat toplumla buluşmaya gidiyor çünkü zaten başka bir yolu yok. Yani benim gördüğüm daha doğrusu başka bir yolu yok. Toplumla buluşmak zorunda. Çünkü eğer toplumla buluşmazsa yozlaşır. Toplumla buluşmazsa belirsizleşir. Toplumla buluşursa şayet o zaman bir anlam ifade eder. Eğer toplumla buluşmuyorsa gerçekten pek bir anlam ifade etmiyor. Çok doğru. Ve bunu bir an önce yapmalıyız. Aslında yani bunu e, bugüne kadar engelleyen birçok unsurlar oldu. Ee, başka hani de, şimdi şey yapmak istemiyorum. Gerçekten insanları yönlendirmek istemiyorum ama e, bundan sonra sanatın toplumla buluşup uzlaşması ve gerçekten e, bir arada olması gerekiyor. Çünkü gerçekten sanat toplum içindir. Sanat ne? Sanat içindir. Sanat ne sanatçı içindir? Sanat kesinlikle toplum içindir. Sanat ihtiyacı olan içindir. Bu çok önemli bir şey. O zaman sanat hepimiz için. Hepimiz yani hepimizin ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, harika bir sohbet oldu. Evet. Harikanın ötesinde çok derin bir sohbet evet. oldu. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ]ler. Ben size çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür. Böyle mi büyük yarattığınız evet. için bana? Mehmet, bir dahaki sergini onu sürpriz olarak artık alkolü bir sene sonra. Bir sene sonra onu inşallah orada da bir araya gelmek imkanımız olur. Bir de a, Mehmetten e, bir söz aldık. E, biz bir sene sonra e, laflayacağız programının katılan çok keyif aldığımız ve çok sevdiğimiz, birbirinden renkli, birbirinden güzel insanları bir araya getirmeye planlıyorduk. Evet. Mehmet dedi ki bizim bahçede yapıyoruz bunu. Lütfen, tamam. ve, süper. Aa, ve biz hep hayalimiz şuydu, bütün bu insanları birbiriyle tanıştırmak istiyorduk. Aynen. Değil mi Atilla? Kesinlikle çok çok çok evet. çok çok, yani çok güzel bir e, inşallah bize bir fırsat imkan tanıyacak Mehmet. E, keyifli bir e, buluşma olacağını eminiz. Evet. Herkesi e, bir araya getireceğiz. Herkesi bir araya getireceğimiz. Ben de hevesle bekliyorum. Süper. Peki son parça ki Alcin. Son parçamız gelsin. Song for my father. father evet. E, Horus Silver'dan gelsin. İyi akşamlar, iyi geceler, hoşçakalın. İyi geceler, hoşçakalın. Bye. Sev. Ben atilla Eygin'in ne yapacağız? Joy Gazla laflayacağız.